أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويفسر لي أمره وهل الأقضة من لسان يفقه قوله Allahumme allimna ma yenfani wulfina bima ya Geçen hafta tevhid inkarın keyfi, keyfiyetiydi. Bu hafta ise Şeyh rahimehullah Şeyh Muhammed'in sözleriyle gene şerhiyle devam edeceğiz. Şeyh diyor ki ve iman billah. Önce mana küfrü bit tevhid'i anlatmıştı. Tevhid inkarın manasını anlatmıştı. Wa ma iman billah Allah'a iman etmenin manası sen "Anta'te'kid <gülüyor> en Allahu vel ilahul min Allah'ın dışındaki şeylere ibadet edilmeyeceğine ve sadece ilahın yalnızca yalnızca Allah'ın olduğuna iman etmek, itikat etmek" diyor. Sözü böyle. Şimdi bunu şerh edeceğiz çünkü bu sözde gene içerisinde bir tür tafsilatı bulunduran bir söz. Biz ne dedik ki Allah subhanahu wa taala iman neyle ancak hasıl olur? Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini bilmekle olur. Geçen hafta uluhiyet ve rububiyetin kısımlarını anlatmıştık. Rububiyet Allah'ın yarattığına rızık verdiğine, mülkün sahibi olduğuna inanmaz. Uluhiyet ise ibadetin bütün çeşitlerinin ona birlenmesiydi. Kişi bunları bilmeden Müslüman olamaz. Ve esma sıfattan da bir kısım. Rububiyete tealluk eden ve uluhiyete tealluk eden sıfatları bilmeden gene kişinin olamaz. Müslüman olamaz. Ama bazı sıfatlar vardır. Bunlar ancak şer'i bir nafzın gelmesi gerekir iman etmemiz için. Bize ulaşması lazımdır. Bunlara da ne olabilir? Kişi cahil olabilir bazı noktalarda. İbnül Kam Rahimullah Ahkam Ahlizm 2. 111. sayfada diyor ki Diyor ki iman Peygamberin haber verdiğini tasdik edip Peygamberin haber verdiğini tasdik edip peygamberinin emrettiğine itaat etmektir. Ve haza ayden meşrutun bi buluğur risale bu şuna bağlıdır diyor. Bu yükümlülük bi buluğur risale peygamberliğin ulaşmasına bağlıdır. Peygamber ulaşmayanlar bundan mükellef değildirler. Öyle değil mi? Uyarıcı kendilerine gelmez. Her sorsanız kime uyarıcı gelmemiş? Bir tek fetret ehli olan insanlar veya Akılsız olan veya çocukken ölmüş, deli olarak ölen insanlar. Bunlar istesini almak üzere her kavme ne yapmış Allah? Her kavme bir uyarıcı bir Resul göndermiştir. O yüzden kendisine Resul gönderilen, kendisine Risalet gönderilen her bir insan Allah'ın rububiyeti, uluhiyeti ve isim ve sıfatlarında da bu iki tevhidin aslına taalluk eden, bağlı olan sıfatları, isimleri bilmedikçe ne olamaz? Müslüman asla olamaz. Her kim bunları bilmiyorsa bu neye delalet eder? Bu adamın Müslüman olmadığını da delalet eder. Bu cahil bir kafirdir, cahil bir müşriktir. Ancak Allah subhanahu teala'nın bazı sıfatları az önce söylediğimiz gibi neyle sabit olabilir? Nasla örnek Allah'ın ayağı, örnek Allah'ın eli. Bunlar ancak bize Nas'ın ulaşmasıyla bilebileceğimiz şeylerdir. Aşa Allah mahlukatına benzemez. Allah yarattıklarına benzemez. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse şüphesiz kafir olmuştur. Ama Allah subhanahu aleyhi kitabında kendisinin elinin olduğunu söylüyor. Vel yedânü mabsût Bilakis iki eli de açıktır diyor mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste. Buhar Müslim'in hadis kitaplarında, rivayetlerde geçen de Allah'ın iki eli vardır, ikisi de sağdır diyor mesela. Bunları Allah'a haşa mahlukata benzetmeden, keyfiyetine girmeden teşbih yapmadan, benzetme yapmadan ne yapıyoruz hepsine? İman ediyoruz ki bu da isim sıfat tevhidinin gerekliliği, Allah'a imanın gerekliliğinin bir kısmıdır. Mesela Allah subhanahu teala İbrahim te aleyhisselamın bu isim ve sıfat tevhidi noktasında müşriklerle bazı hüccet yarışına girdiğinden bazı hüccetler getirdiğinden bahsediyor. Mesela ila akulun. İbrahim gitti onların ilahlarına dedi ki yemiyor musunuz? Uzattı onları. Malekum <gülüyor> lattantikun. Konuşmuyor musunuz siz dedi. Farağa aleyhim darban bil yemin. Onlara şöyle sağlam bir yumruk baltayla vurdu. Ne yaptı her birini kırdı. Fa akbalu ilahi yazifun. Galat Sonra geldiler insanlar bunu görünce dedi ki Galat tebudun. Ama merten Gördünüz mü bu sizin ellerinizle oyduğunuz şeyleri? Burada onlar üç bak özellikle söylüyor. Demiyor ilahlarınızı gördünüz mü ne oldu? Gördünüz mü kendi ellerinizle oyduğunuz şeyleri? Çünkü onları bir şey düşünmeye çağırıyor. Bak bunları kendi elinizle oyuyorsunuz sonra da bunlara ibadet ediyorsunuz. Vallahu خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Sizi yaratan Allah'tır. Siz ne yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz diyor. Ne amel üzeresiniz diyor. Neden şimdi bunu anlattı? Bu ayeti zaten okumuşsunuzdur. Şimdi bu ayette fıkh edilmesi gereken nokta şurası. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmine sizin oyduğunuz yani yarat, yaratılmış olan yaratılmış olan yaratan neyle yaratılmış olan şeye ibadet ediyorsunuz halbuki diyor Allah sizi yarattı yani bunlar sizi yaratmaya güç getiremez şimdi düşünün ki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi putperes olsa Budistler gibi Allah'a hiç iman etmese mesela sadece bazı putları var onlara ibadet etmiş olsa İbrahim Aleyhisselam der mi Allah sizi yarattı yani ateist bir adama der misin sen bunu? Demezsin. Adam zaten Allah'a inanmıyor ki. Adam ateist. Buna niye böyle hüccet getiriyor? Çünkü o kavim de neye iman ediyor? Allah'a iman ediyor. Allah'a ibadet ettiğini iddia ediyor. Zaten Zuhzul suresi 26 ve 27. ayetlere bakarsanız göreceksiniz ki İnni berium mimme ne illellezi fatarani diyor. Şüphesiz ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Ellezi ille ancak biri hariç ellezi fatarani O ki beni yarattı. Bak İbrahim Aleyhisselam hepsinden ibadet ettiklerinden beri ama o ibadet ettiklerinin içinde ne var? Allah, Allah da var. Yani Allah'la beraber onlar da ibadet ediyor. O yüzden diyor ki illerlevi fatarani ama beni yaratan hariç. E, bugünkü bu kavim de böyle. Yani şimdi biz bunlar siz müşriksiniz deyince sanki bunlar kabul mü ediyorlar yani? Diyor ki biz de Allah'a iman ediyoruz. Zaten önceki müşrikler de iman ediyordu. O yüzden aralarında bir fark yok. Veya Allah spanatalının şu sözlerinde olduğu gibi. Lakin eteyne İbrahim'e rüştü, min kabl'u vakun nabihi alimin. Biz İbrahim'e rüştü verdik. Ne demek rüşt? Hakkı bahsilden ayırmak. Yani anlayış, fehim Allah İbrahim'e rüştü vermiş. Vakun nabihi alimin. Biz de onu biliyor idiy. İzlalili abih ve qabmihi. Babasına ve kabminə derik. Ma hadi tamatilun latti antumla ha akifun. Bu putlar nedir? Önünde ukuf ediyorsunuz. Bakın burası çok önemli. Şimdi ukuf ne demek? Ukuf bir şeyin önünde durmak demek. Saygıyla, tazimle durmak demek. Anıt kabirde yapıyorlar ya. Onun adı secde değil o ukuf. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki kavmine bu timseller nedir şekiller gelip de önüne ukuf yapıyorsunuz diyor. E şimdi gelin biz bu soruyu kavmimize soralım. Bu haftanın beş günü çocuklarınızı önünde durdurduğunuz timsallerin önünde yani bu nedir? veya 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da değil mi kafirlerin bayramlarına gidiyorlar meydanlarda heykeller var Atatürk heykelleri önlerinde koskoca işte akıllıyım diye geçen avukatlar prof'lar bilmem şunlar beyinsiz akılsızlar kendileri gibi putlara secde ediyorlar ukuf ediyorlar aynısını İbrahim'in kavmi de yapıyordu o yüzden bak demiyor entum la hasicun değil siz onlara secde ediyorsunuz entum la akifun ukuf ediyorsunuz duruyorsunuz onların önünde Tazim ediyorsunuz onlara bunu. Bunlar taş diyor yani. İbrahim aleyhisselam böyle onları hücreye getiriyor. Galu <gülüyor> abidin. Biz babalarımızı bunlara ibadet ediyorken bunluk diyorlar. Gal kuntum antum ve abaaukum fi mubin. Dedi ki siz ve babalarınız açık bir delalet içerisindesiniz. Yani dikkat edin burada bir şey daha çıkıyor. Önceki derslerde de bahsetmiştik. İnsanların çoğunu iman etmeme sebebi babalarının sapıklığıdır adamın babasını sapıkla itham edememiştir adama diyorum işte benim babam işte müşrik öldü adam böyle kanı donuyor türleri diken diken oluyor ya adam müşrik ölmüş kardeşim yani şimdi cennete mi sokacağız biz babamızdır diye haşa anamız. ki bizim elimizde de değil bu ya? Yani. ama bizim ona müslüman dememiz bu adam elinde sonunda cennete girecektir dememiz yani çünkü günahkar da olsa gök gökyüzü arası kadar günahı da olsa Allah onu cehennemde temizler. Temiz bir halde cennete sokar. Çünkü Müslümanları. E şimdi ben buna Müslüman desem diyorum ki bu da cennete girecek. Ama haşa öyle değil. Allah müşri başlamaz, şirk başlamaz. Öyle değil mi? Çok açık ayetleri zikretmiştik daha önceki derslerde. O yüzden birçok insan imandan dönmesi. Hani burada bir çocuk var diye. Senin anlattığına göre benim ablam kafirdir dedi. Bende ne dedi? Ya o zaman dini mi değiştirelim yani ablam kafirdir ya haşa. Eğer din buysa. Senin ablan da bu portreye uyuyorsa o da kafirdir dedik çocuğa. Öyle değil mi? Her ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Hidayete kapıyı kapattılar. kapıyı Hidayetin yüzüne kapattılar. Halbuki kapıyı açıp içeri buyur etmeleri lazımdı. Hidayet onlara gelmişti. Onlar sırtlarını döndüler. O yüzden İbrahim Aleyhisselam dedi ki siz ve babalarının sapıklık içerisindesiniz. Galu dediler ki اَجِئْتَنَا اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰيبِينَ yani sen bize hakla, iddite e hak. Ejitena hak. Sen bize hakla mı geldin ya da bizimle oynuyor musun? Yani ne yapmaya çalışıyorsun dedi İbrahim. Şimdi akılsız oldukları için şimdi Müslüman akıllıdır. Bütün peygamberlerin ne sıfatı vardı? Fetanet denen bir sıfatı vardı. Arapça fetanı çok zeki olmak demektir. Peygamberler zeki adamdırlar. Ahmaktan peygamber olmaz. Hepsi zekidir. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Kavimlerine gittilikleri zaman ne yapıyorlar? Akılla hücet getiriyorlar. Müşrikler de akılsız olduğu için bir iki tane delille kafalarını çorba edince diyorlar sen bizimle oynuyor musun? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Artık işin içinden çıkamamışlar. Bu bunun göstergesi. قَالْبَ الْرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَلَّذ۪ي فَتَرَهُنَّ Bilakis sizin Rabbiniz dedi İbrahim yerleri ve gökleri yaratandır. وَاَنَا عَلَى min مِنَ الشَّهِدِينَ ve ben de buna şahit edenlerdenim yani. Allah'ın yerle şahitlik edenler şahitlik ettiler ya evrende bir tanesi. Vatallahi le akidenn Allahu akbar. <gülüyor> Allah'a yemin olsun ki diyor putlarınıza tuzak kuracağım. Bade ente vallu mudbirin. Siz de arkanıza böyle eli boş döneceksiniz yani. Hüsrana uğrayanlar olarak döneceksiniz. Ve cealehum cudzen illa kebira. La lehum laallehum ileyhi yerciun. Hepsinin kafasını kesti, bir tek şeyi bıraktı. Ee, en büyüklerini bıraktı diyor İbrahim. Kalu men fa'ale hada bi alehatina innehu le Dediler ki bunu ilahlarımıza kim yaptı o zalimlerin ta kendisidir. Şimdi burası önemli. Kalu dediler ki semi ana Bir genç işittik diyorlar. Semi ana fatan, yelkuruhum, yuqalu lahu İbrahim. İbrahim diye bir genç var. Fata önemli Arapçada 15 ile 19 yaş arasındaki gence denir. Daha yeni ergenlik çağındaki. Bir genç duyduk, bir fete duyduk, diline dolamış bizim putlarımızı. Oyun işidir diyorlar. Bak burada çok büyük, yani saatlerce konuşulacak ibretler var yani. İbrahim Aleyhisselam kavminde tek olmasına rağmen herkes tanıyordu. İbrahim putlara küfrediyor gece gündüz. İbrahim şirkin küfrünün olduğunu her yerde söylüyor. Ve biz eğer inanın böyle tanınmıyorsak bizim imanımızda problem vardır ya. Yani. yani biz bizim, bizden bahsettiklerinde o iyi çocuktur ya yani Allah işte razı olsun okuyor Kur'an okuyor namaz kılıyor diye zikrediyorsun insanlar biz dinimizi izhar etmemişiz kimseye. Çünkü izahı din denen şey dinin ortaya çıkarılması insanların bu dini duymaları Musa bin Ömer Sadiyallahu anhu. Peygamber onu Medine'ye gönderdi. Aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Geri döndü. Ne yaptın ya Musab dedi. Hani kaç kişi Müslüman oldu. Dedi belki herkese iman etmedi. Ya Resulallah ama bugün Medine'de her evde İslam konuşuluyor dedi. Bizim her birimizin akrabasının evinde de bizim getirdiğimiz din konuşulduğu vakit biz üzerimize düşen tebliğde yapmışız. Gerisi Allah'ın kaderinde de demektir. Eğer bunu yaptık isek görevimizi yerine getirmişiz dedi. Ama yok bunu yapmadıysak biz tebliğ görevini eksik yapmışızdır. İbrahim aleyhisselam ilk akıllarına gelmesinin sebebi budur ya. Yani. Şimdi ben desem ki putları kıracağız, bu ülkede putları kıracağız, bu ülkenin putu falan adamdır. Yarın 3-5 tane put kırılsa eğer diyorsalar ki bunu falan yapmıştır o zaman ben davetimi insanlara ulaştırmışım demek. Galu dediler <gülüyor> ki fe'tu bihi ala ayyunun Bakın burası önemli. Onu getirin insanların önüne. Çünkü insanların önü insanı teşhir etmek için insanı böyle küçük düşünmek için olacak en açık mekandır. Le'allehum <gülüyor> yeşhedun Bakın burada kastı hani İbrahim şöyle olur böyle oladı. değil. Le'allehum yeşhedun O insanlar da İbrahim'in halini görürler. Biliyorlar zaten İbrahim yapmış işi. İnsanlar görsün şahit olsunlar da korksunlar. Saddam döneminde Saddam kaynak kazanlar yaptırmış. Sıcak su kazanları herkesi toplamış böyle o esirler içerisinden bir tanesini seçmiş şöyle bacaklarından aşağı suyun içerisinde sarkıtmış yani adamla suyun arasında şu kadar bir şey kalmış yani az, az daha indise adam haşlanacak sonra çıkartıyor diyor ki git bunu anlat millete diye korkuyor ondan sonra kimse daha isyan edemiyor ona. Yani herkes şerrinden Hasattan bizi öldürür diye Herkes artık korkarak bir şeyler yapmaya başlıyor Yapıyorsa da korkarak yapıyorlar Niye bu adama bunu yapıyor Diğerleri bunu duysunlar Korksunlar diye Burada da kafirler aynı sünnet devam ediyor Kafirlerin sünneti de Onlar da İbrahim'i getirin insanların önüne ki Herkes görsün İbrahim'in ne olduğu O yüzden bizde tutup televizyona çıkartacaklar işte. Sakallar şöyle yapmış Sakallar böyle yapmış Teşhir edecekler yakalayacaklar aman şurayı Şöyle yapacaklığı. Ama burayı böyle yapacaklardı. 50 tane iftira. Millet evine ekmek götüremiyor. Yok şuraya patlatacakmış. Buraya patlatacakmış. Bunların hepsi nedir? Müslümanlara yapılan iftiralardır. Müslümanlar böyle şeylerden beridir. Müslümanlar dinlerini davet ediyorlar. Dinlerine inanıyorlar. Dinlerini yaşamaya çalışıyorlar. Ee, onun için kafirler her zaman karalama kampanyasını, basın, medya, bugünkü yönü her zaman yapacaklardır ki insanlara. İnsanlar tevhidten uzak dursunlar. Yani adam şu ortama girse korkuyor ilk girdiğinde. Halktan birini getir şu bizim meclise otur. Bu kadar sakallı bir arada görünce adam nereye geldik diyor. Niye? Bir ön yargı var ya. O yüzden Einstein kafiri doğru bir söz söylemiş. İşte ön yargıları parçalamak atom parçalamaktan zordur diyor. Hani atom parçalanamaz bir şey şu anda. O, on, o, o kadar şey yapmış ki e, açık bir şekilde ortaya koymuş ki yani ön yargıyı kırmak çok zor bir şey ki bu hakikattir. İnsanın fıtratı gereği. "Galo, anta fa'alte hada bi'alehatina ya İbrahim. Dedik like, ki İbrahim, putlarımıza bunu sen mi yaptın?" "Gale bel fa'alehu kebiruhum." "Bilk istedi, ben yapmadım. Büyü yapmıştır. Baksanıza o sağlam duruyor." "Haza fes'aluhum in kanu yantekun." "Konuşuyorlarsa onlara bir sorun." "Feraca'u futsihim. "Nefislerine döndüler. Burası önemli. İbrahim öyle deyince anladılar. Bunlar zaten ilah olamaz. Bunlardan bir cacık olmaz. Bunların kendine hayrı yok ki." Millete de hayır olsun Allah orada diyor ki Nefislerine döndüler Fakalu Dediler ki siz zalimsiniz Kendi nefislerine Ve kıyamet günü de Allah cehennemde Kafirlerin içerisinden bir müezzin çıkartacak Bir münadi Diyecek ki Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun Kendi üzerine lanet edecek Diğer kafirler üzerine lanet edecek Ve kafirler kıyamet günü şehadet edecekler ki Vallahi biz kâfirmişiz Diyeceklerdir Allah bunların hepsine haber veriyor. O zaman da nefislerine döndüler ve dediler ki şüphesiz siz zalimsiniz. Adama tevhide anlatıyorsun. Adam diyor yani kendi kendine düşüyor. O zaman sen bize kafir diyorsun diyor. Şimdi şimdi soru vardır. Öğrenmek için sorulur. Soru vardır. Karşı tarafı etmek için sorulur. Bu adamın sorusu öğrenme sorusu değil. Adam zaten bunu anlamış. Raca -u ila nefislerine dönmüş. Ama diyemiyor sen zalimsin. Karşı tarafa suç atıyor. Şeytanın, iblisin yaptığı gibi. Hem itaat etmemiş, Adem'e secde etmemiş, günaha, maz zaten bir küfre düşmüş. Sonra da kalkmış diyor ki sen beni saptırdın Ya Yani emre itaatsizliği yapan kendisi. Daha sonra onu söyleyen de kendisi. Veya müşriklerin Kur'an'da bahsettiği gibi. Diyorlar ki eğer Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız çift koşmazlık diyorlar. Yani Allah'a iftirada bulunuyorlar kafirle. ثُمَّ نُكِسُ عَلَى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَيْيَنْ Başlarındaki sona dedi ki, sen bilmiyor musun? Ama bak burası da çok önemli ayette, başlarındaki diyor. Ebu Leheb gibi. Peygamber müşrikleri toplamış aleyhissalatü vesa Şu dağın arkasından bir ordu gelecek, yerle bir edecek desem inanır mısınız? evet. Benim hiç yalanımı gördünüz mü? Yok görmedik. E ben Allah'ın peygamberiyim deyince herkes raca u'yla nüfusihim dönüyorlar bir düşünüyorlar. Ya Muhammed hiç yalan söylemedi aleyhissalatü vesa yani dese bugüne kadar derdi zaten. Niye şimdi dedi? Gerçekten vahiy mi geldi? İnsanlar tam bunu düşünüyor. sırada onların başında olan Ebu Leher bunun için mi bizi topladın dedi. Allah dedi seni kahretsin dedi. Bunun için mi topladın? Haşa. Peygamber ebed Dikkat edin bu ayette de o kavmin başındaki pislik konuşuyor. Diyor ki bunlar bizim ilahlarımız konuşmaz. Sen bunu bilmiyor musun da söylüyorsun. Haleh. İbrahim dedi ki: "Efe ta'budun min dunillahi ma la yenfa'ukum Size zarar ve fayda vermeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz? O fillekum ve lima min dunillahi Size de Allah'tan başka taptıklarınızda yazıklar olsun." İbrahim Aleyhisselam izhar din yapıyor gene. Size de Allah'tan başka taptıklarınızda da yazıklar olsun. Bak bu adamlar şirk koşan adamlar. İbrahim Aleyhisselam bunlar cahil Müslümandır. Bunlara hiç etikam edilmemiştir. Bak ben daha yeni geldim. Daha dur bir deliller açıklayayım. Öyle bir şey yok. Uffillekum ve limâ te'abudûne min du'nillah. Size de Allah'tan başka ibadet ettiklerinize yazıklar olsun diyor. e <Sessizlik> te'akkilûn. Akıl etmez misiniz? Buna benzer birçok ayet bize şey gö neyi gösteriyor ki? ilahın işitmek, konuşmak, görmek gibi sıfatları var. İbrahim Aleyhisselam müşriklere bak putlar diyor görmez, konuşmaz, işitmez değil mi? Allah subhanahu teala görür, işitir, bilir. Bunlar Allah'ın sıfatlardır. Neden şimdi bu ayetleri zikrettik? Şundan dolayı dedik ya, isim ve sıfat da Allah'a imanın bir kısmı. Uluhuya ve rububiye zaten önceden bahsettik. İsim ve sıfat denen ve Allah subhanahu aleyhi birlemenin üçüncü kısmı olan nokta birçok insanın ayağının kaydığı, helaka sürüklendiği noktadır. Şimdi zamanında İslam devleti var iken, Müslümanların devleti, cemiyeti var iken Müslümanların Allah'tan başkasına ibadeti sarf etmek gibi bir fitneye düşmeleri mümkün değildi. Niye? Zaten bir İslam devleti var. İnsanlar tutup teşrihi Allah'tan alıp başkasına veremezler ki ibadeti Allah'tan başkasına sarf etsinler. E bir adam Allah'tan başkasına secde etse, Allah'tan başkasına dua etse zaten kadı onun boynunu keser. Yani ibadetin hiçbir çeşidi ne yapılamıyor Allah'tan başkasına istese de adam sarf edemiyor. Öyle bir ortam düşün. Şeytan burada ne yapacak? Beyindeki itikadı karıştıracak. Akıllardaki itikatları karıştıracak. Cehm İbni Safvan. Önce arşa istivayı inkar etti. Arş ne demekti? Oturak demekti. İstiva da oturmak demekti. Doğru mu? Yani arş-ı Rahman arş-ı diye tercüme ediyorlar da ben size Türkçesini söyleyeyim. Rahman koltuğa oturdu demektir bu. Birileri cesaret edemez böyle mühallendiremez Bunun gerçek Türkçesi budur. Şimdi adam aklı bunu almadığı için ne yaptı? Reddetti. Cehbin saffan bunu yaptı. Sonra biriyle tartışırken dedi ki adam ona ya cehbin saffa sen diyorsun ki Allah şu istiva etmemiştir. İnkar ediyorsun. Peki dedi. Allah işitir diyorsun. Bu dedi Allah'a mahlukata benzetmek değil mi? Mahlukat da işitiyor. Allah görür mü dedi? Cem dedi görür. E o zaman dedi sen haşa Allah mahlukata benzetiyorsun. Cem bin Safar eve dündü gece döndü, gece sabaha kadar düşündü. Gerçekten ben bunu söylüyorsam Allah'a benzetmiş oluyorum ki niyeti tenzih etmek öyle değil mi? Ondan sonra dedi ki Allah işitmez, Allah görmez Allah bilmez Allah onun söylediği şeyden yücedir, münezzehtir Akılla hareket etti Allah'ın isim ve sıfatlarını ayetleri reddetti Allah birçok ayette işitir diyor, görür diyor Öyle değil mi? Bugün birçok bidat ehli bize bu konuda saldırıyorlar değil mi? Özellikle mutasır maturidiler, eşariler böyle bizi mücessime diye isimlendiriyorlar yok siz işte Allah şey istivat diyorsunuz yok işte ya Allah diyor onu biz demiyoruz ki eşariler ve maturiler akılları kuş beyinleri almadığı için ne yapıyorlar ister istemez bu nasları cehmin yaptığı gibi reddediyorlar ki Allah muhafaza bu insanın tevhidini bozan insanın kafir yapan bir şeydir ama tabi tevil edenler çıkmış onlara ehli sünnet sadece bidatçı demişler bu bidattır demişler kendileri böyle bir teville girmemişler o yüzden Allah'a imanın üçüncü kısmı da nedir Evet, bu isim ve sıfat tevhidini birlemektir ve bu noktada Allah'a iman noktasında zaruri olarak bilinmesi gereken bir şey vardır ki Allah ibadete müstehak olan tek ilahtır şimdi neden müstehak olan diyoruz çünkü insanların ibadet ettiği her şey ilahtır velev bunu ikrar etsinler velev ikrar etmesinler ya adamın bu ilahtır demesine gerek yok İbadeti bir şeye sarf ediyorsa ona ilahlık vermiştir demektir. Allah ibadete müstehak olandır demek ne demek? Yani insanın ibadetin bütün çeşitlerini Allah'a sarf etmesi demek. Örneğin ibadetin aslı olan şeyleri zükredecek olursak. Huşu duymak, sevgi beslemek, korkmak, ummak, adak kurban kesmek, tevekkül etmek, ona muhakeme olmak, hükmü ona vermek, ona itaat etmek. Bak itaat de ibadet. Dua ona dua etmek, dostluk ve düşmanlık beslemek. Bunların hepsi nedir? İbadetin aslıdır. Neden şimdi aslıdır diyorum? Çünkü bir de furuatı vardır. Her zaman bu furuattan insan bir şeyleri eksilse imanı yok olmaz ama ibadetin aslını sarf ederse yok olur. Neyi kastediyoruz şimdi buradan? Şunu kastediyoruz. Şimdi itaat etmek ibadet midir? İbadettir. Eğer biz mücmel, itaatin hepsini ibadete sokarsak, biz günah işlerken, haram işlerken kime itaat ediyoruz? İblis'e. İblis de en büyük tağuttur. Tağutun ilk tanımıdır. Eğer biz mücmel, mutlak itaati şeye sokar isek, ibadete sokar isek, haricilerin dediği gibi, haruriye'nin dediği gibi o zaman masiyet işleyenin kafir olması gerekir ki ne yapmıştır? İtaat ederek iblise ibadet etmiştir. Ki böyle değildir. İtaatin aslı nedir? Onun şimdi taksimatı gelecek inşallah. Yani ibadetin aslı olan itaati, ibadetin aslı olan itaati Allah'tan başkasından sarf eden adam müşrik olur. Yoksa bu kardeşimin bana şu suyu verir misin emrine itaati? Veya bir patronumun sakalını kes. Ben iş yerine sakallı adam istemiyorum. Tamam dinin bunu emrediyor olabilir ama ben sana istemiyorum iş yerinde böyle adam dediği vakit emrettiği vakit senin de bunun haramlığını bilerekten e, sakalını kesmen burada ona itaat etmen bunlar hep nereden furuattan değil mi bu da her zaman küfür olmaz demiyoruz onun da küfür olduğu taksimatlar var. mesela eğer sen sakalını keserken dersen bu helaldir ne olacaktır bu sonuçta bu Allah muhafaza küfür olacaktır niye harama helal saydığından dolayı demek ki İbadetin furuatında Allah'ın yasakladığı bir şeyi helal sayarsa insan ne oluyor? Kafir oluyor. On haricinde furuatta ne yapsa itaat etse kafir olmaz. Ama itaatin aslında orası da neresidir? Şirk emrinde itaattir. Mesela işte bizim vatandaşımız olan bize kimlik veren bir devletin bizim vatandaşımız olan herkesin tek tek amir şahitliğinde getirilip işte putun önünde secde ettirilmesi gerekir diye bir kanun olsa tutsalar, herkesi buraya getirip secde ettirseler. İşte bu itaat ne yapar kişi ikra haricinde? Kafir yapar ki ibadetin aslında kime sarf etmektir? Allah'tan başkasına sarf etmektir. Buna benzer aynı şekilde secde öyle değil mi? Secde ibadet midir? İbadettir. Ama öyle secdeler vardır ki bunlar ibadet kapsamında değildir. Demek ki bu sözler hep mutlak. Aslı eğer Allah'tan başkasına sarf edilirse kişi kafir oluyor. Mesela secdenin kısımlarını anlatırken ne hadisi var? Muaz hadisi var değil mi? Muaz radıyallahu şam dönüşü peygamber sallallahu aleyhi ve Bunun adı ne? Secdetut tahiye. Selam secdesi öyle değil mi? Bu caiz miydi? Bizim şeriatımıza kadar caizdi. Yakup aleyhisselam'ın Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam'ın babası Yakubu tahta çıkartıp bütün çocuklarının onlara secde etmesi gibi. Ya da Allah'ın meleklere meleklere Adem'e secde etmelerini emretmesi gibi. Bak bu da secde. Ama diyor muyuz bunu yapmakla ibadeti Allah'tan başkasına sarf ettiler? Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü ibadetin aslını sarf etmedi. İbadetin aslını nedir? Secde huşu ile boyun eğmektir. Öyle değil mi? O yüzden e, secdenin kısımları olduğu gibi itaatin de kısımları vardır. Huşunun da kısımları vardır. Sevginin de kısımları vardır. Öyle mi? İnsan çocuğunu da sever. Karısını da sever. İnsan başka yakınlarını, kardeşlerini de sever. Bunun hepsinin neyi vardır? Taksinatı, tefriki ayrılığı vardır. Ama şu bilinen açık bir gerçektir ki her kim ibadetin aslı olan şeyi, ibadetin aslı olan şeyi Allah'tan başkasına sarf ederse bu adam asla ve asla Müslüman değildir. Bu adam kesinlikle ve kesinlikle müşriktir. İşte bu büyük şirkte onların bu cehaletini mazur göre, onlara Müslüman ismini verenler şu Sözlerinin sonucunda şöyle bir noktaya varmışlardı. Yani bir adam hem Allah'a ilah dese, ibadet etse hem de Allah'tan başkasına ilah deyip ibadet etmiş olsa bu adam ne yapmış olur? Bu adam iki ilah edinmemiş olur dediler ki haşa Allah bunu iki ilah edinmek olarak bahsetmiş. Bunu yapana müşrik demiş. Kesinlikle ve kesinlikle şirk işleyen birine Müslüman demek bir kere İslam'ın icmaî tanımını bozmak demektir. İbn-i ile İbn-i Khamin icma İslam tanımı nedir? El-İstislamu lillahi bit-tevhid vel-iqiyade lehu bit Allah'a tam bir teslimiyette teslim olup boyun eğmek şirksiz tevhid üzere Allah'a ibadet etmektir. İşte İslam'ın apaçık tanımı budur. Eğer şirk koşan bir adam da Müslümansa o zaman İslam'ın tanımını yeni baştan haşa yapılması lazım ki Allah bundan münezzehtir, ondan söylediklerinden yücedir. Şirk koşan Büyük şirk dediğimiz ibadetin aslı olan şeyleri Allah'tan başkasına sarf eden herkes nedir? Herkes kafirdir, müşriktir. Ancak burada bu sözü söyleyen günümüzdeki insanlar geçmişte kimi takip etmişlerdir? Mürciyenin kerramiye mezhebini taklit etmişlerdir. Asramızın kerramiyeleri de sadece la ilahe illallah söylediği için, namaz kılıp oruç tuttukları için, ibadetin çeşitlerini Allah'tan başkasına da sarf ettiler. İman ismini ne yapmamışlardır? Bu gibi müşriklerden nefret etmemişlerdir ki mürcenin kerramiyetin ehli, ehli sünnet, ehli hadis selet ne yapmışlardır? Tekfir etmişlerdir. Evet, Şeyh'in sözü devam ediyor. Muhammed İbni Abdülvahab'ın Allah'a imanın keyfiyetini böyle anlattıktan sonra taksimatlandırdıktan sonra وَتَخْلِسِ جَمِيعًا اَنْوَى الْاِبَادَ كُلُّ هَا لِلَّهِ İbadetin her çeşitinin sadece Allah'a ihlasla yapılması demektir. İhlas nedir? Bir şeyin bir şeyden ayrılması, temizlenmesi demektir. Biz ihlas deyince ne zannediyoruz sadece? İnsanın haramlardan uzak durması, az yemesi, az konuşması, değil mi? Böyle şeyler. Ama ihlasın tam tanımı bu değil. Evet, bu da ihlasın bir kısmı, bir parçası ama tam tanımı değil. İhlas amellerde büyük şirk ve küçük şirkten arınmak demektir. Büyük şirk ve küçük şirkten arınmak demektir ki o zaman insan ihlaslı olmuş olur. Büyük şirki işleyen zaten Müslüman değildi. Küçük şirki işleyenin de neyi vardır? Yanında zulmü vardır ki Allah yanında zulmü olanı cennete koymaz. Öyle demek. İnallah halayak sıra yüşrake biht dedik, değil mi? Allah şirki affetmez dedik. Ulema demişler ki riya küçük şirkse, peki Allah riyayı affeder mi demişler? Bu da şirkin kapsamında mıdır? Yoksa günahların kapsamında mıdır demişler. Alimler burada iki mezhebe ayrılmışlar. Demişler ki, bu da küçük de olsa şirk olduğundan dolayı Allah subhanahu riya'yı da affetmez. Yani Allah muhafaza bu ne demektir? Riya işleyen adam cehenneme girecek demektir. Allah muhafaza eylesiniz Bütün bu küçük şirklerimizden hepsinden Allah'a tövbe ediyoruz. Allah tövbeimizi kabul etsin. İkinci grupta demişler ki, hayır bu da büyük günahlar babındandır demişler. Allah dilerse bunları affeder. Ama her ne kadar bu ikinciye meyletsek dahi birincisinin var olması gibi bir ihtimal olması hasabıyla Müslümanın gerçek manada riyaya, ibadette Allah-u Teala'dan başkasının rızasını aramak gibi bir şirke, küçük şirke bulaşmaktan ne yapması lazım? Nefsini arındırması lazım ki yanında şirk olanı Allah cenneti haram kılmıştır. Cehennem ne için vardır? Günahlardan temizlemek için vardır büyük şirk koşan zaten temizlenemez o ebedi cehennemde kalacak Allah zulüm yapanlara şirk koşanlara günah işleyenlere çünkü her bir günah zulümdür öyle değil mi? Allah zulüm işleyenlere cenneti haram kıldığı için önce cehennemde temizliyor dilediklerini veya dilediklerini affedip temizleyip koyuyor affetmediklerini de cehennemde temizleyip öyle cennete koyuyor o yüzden insanı riyah düşerken veya başka şeylere düşerken iki defa, üç defa, on defa, otuz defa, otuz bin defa tekrar tekrar düşünmesi, nefsine hep bu nasihatleri yapması lazım. Ve Şeyhül İslam İbnü Teymiyya r.a. diyor ki: "Wamin malyubeyunu zallik anhu min al-malumu an mārifat al-šay al-mahbubi taqtadi bir şeydir ki bir şeyi sevmek ne gerekli kılar ona sevgiyi ortaya koymaya. Ve ma'rifetul mu'azzami taqtadi onun tazim yani yüce olduğunu bilmek yüceltilmesi gerektiğini bilmeye gerektirir. Ve ma'rifetul muhaffifi taqtadi yani birinden korkulması gerektiğini bilmek korkmaya gerektirir. Bunları neden şimdi söylüyoruz? Şundan dolayı. Bu insanların hepsi ne yapıyorlar? Allah'tan korktuklarını iddia ediyorlar. Bizler de öyle değil mi? Kork, korkulması Allah'tan korkulması gerektiğini herkes biliyor. Ama zaten önemli olan ne kadar korktuğun <gülüyor> ne kadar korkulması gerektiğini bildiğin değildi. İnsanlar bu ilimde ortaktır. Asıl bizi birbirimizden ayıran şey ne kadar korktuğumuzdur. Bu hakik bildiğimiz hakikatlere ne kadar aman ettiğimizdir. Ve nefsü'l <gülüyor> ilmi ve't tasdik billah. Allah'ı bilmek ve tasdik etmek ve maluhu minel esma'il husna ve's sifati'l ula yüce sıfatlarını ve isimlerini aynı şekilde bilmek yucibu muhabbetül kalp lehü ve ta'zîmühu ve şunu gerekli kılar ki kalbin sürekli Allah'a tazim etmesi, yüceltmesi, Allah'ı ve sürekli ondan korku duymasıdır. Ve devam ederek ve zâlike yucbu irâdetü taatîhi ve karâhiyetü bu öyle bir hal alır ki diyor kuvvetlendikçe ne yapacaktır? Taate irade olacaktır. Şimdi adam diyor ki ben diyor namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum diyor. Ben tevhidi öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyorum. İyi bilsin ki o kalpteki tazim, o kalpteki sevgi, o kalpteki korku çok olmadığı için, kalp ıslah olmadığı için ağza irade edemiyor. Hareket edemiyor. Allah o iradeyi, hareketi ondan alıyor. وَكَرَاهِيَةَ مَاسِيَتِهِ Ve o iman kavileştikçe neyi gerekli kılacak? Kerih görmeyi, masiyet işlemeyi kerih görmeye başlayacak. O yüzden Allah ne diyor? وَحَبَّبَ اِلَيْكُمُ iman size imanı tevdi etti ve kerra ileykumul değil mi size neyi kerih gösterdi küfrü ve fıskı. ne neden böyle çünkü insan masiyete rıza gösterse fâsık olur İnsan küfre rıza gösterse kafir olur o yüzden Allah ve kerra size ne yaptı kerih gösterdi diyor. bu da imanın aslıdır olmazsa olmaz gereklerindendir vel iradetul cazimatu al kudreti Kudretle beraber kesin bir irade testelzimi vücudel muradi ve vücudul makduri aleyhi minhu. Neyi gerektirecektir? Kesinlikle muradın varlığını ve Allah'ın emrettiği şeye takdir, güç yetirmenin varlığını gerektirecektir. Yani Allah'ta, Allah'ı hakkıyla bile ibadetin hepsini Allah'a sarf eden ve sadece iradesinde Allah olan. Çünkü Riya riyad işleyen bir insanda Neyin iradesi vardır? Allah'tan başkasını irade etmek vardır. Ya dünya malını, ya mevkiyi, ya övgüyü, ya nefsini yüceltme. Öyle değil mi? Yani şimdi insan ibadeti Allah için niye yapar? Allah'ı tazim etmek için. Doğru mu? Riyakar ne için yapar ibadetini? Nefsini tazim etmek için yapar. Yani o yüzden kalpte Allah'ı tazim ve Allah'a karşı sevgi arttıkça ne azalacaktır? Onunla ters orantılı olarak riyakarlık ve ibadeti Allah'a kaskınlama gibi bir haslet ortadan yok olup kalkacaktır. Allah o yüzden mesela dua gibi bir ibadetten bahsediyor ki el aleyhīl <gülüyor> dinul khalis ibni ki din Allah'ındır diyor. Dua'yı anlatırken, dua ibadetini anlatırken çünkü dua ta takendisidir. Allah o yüzden vakale Rabbu kumudu aynu esleci Rabbiniz dedi ki bana dua din innelladine istekbiruna an ibadeti burası çok önemli. Or bana ibadetten kibirlenen yücelenler var ya, seydhuluna cehenneme dahilin. Onları küçük düşürülmüş olarak cehenneme sokacağım diyor. Allah diyor ki, dua edin, duanızı icabet edeyim. Ardından da diyor ki, ibadetinden müstekbir olanlar diyor. İnsan ihlas oranında dua eder. Bakın siz kâfirlere hiç dua ettiklerini görür müsünüz? Çünkü mustakni görürler kendilerini. Niye dua etsin ki ona? Paraysa aybaşı alıyor, evse oturuyor. Kadınsa nikahlıyor, nikahlamadan da işine bakıyor zaten. Yemekse binbir çeşit önünde. E neyi istesin ki? Her şey var zaten. Allah o yüzden bana ibadetimden müstekbir olanlar diyor. İnsan duası oranında Allah'a ibadet eder. Allah'a yönelmesi, Allah'tan istemesi, talep etmesi oranında Allah subhanahu teala ibadet edendir ki Allah o yüzden duanın hemen ardından bu ibadeti zikretti ki bir ihlasın zirve noktasıdır Allah'a yalvara yakara dua etmek mesela sahabeden kerameti olanlar var öyle mi? keramet haktır sahabeden bir tanesinin eşeği ölüyor üzerinde yükü varken o da Allah'a dua ediyor vallahi diyor sen bu eşeğin Rabbisin bunu dirilteceksin ben de eşyamı götüreceğim diyor Allah katında hayırlı olduğu için Allah onun duasına icabet ediyor Allah onun yeminini boşa çıkarmıyor eşeğe ruhunu iade ediyor ondan sonra o eşek Medine'ye kadar geliyor. Oğluna diyor ki yükünü indir o gideceği yere gidecektir diyor. Yükünü indirdikten sonra eşek ileri gidiyor canını teslim ediyor. Niye? Dinin özü olan ihlas olan duayı kime sarf ediyor? Allah subhanahu teala sarf ediyor. Bunun hem şer'an hem de tecrübeyle birçok noktada ıspatı mevcuttur, mümkündür. Ne zaman Yunus başı sıkıştı. balın kanında fiz zulümet karanlıklarda kaldı. La ilahe illa ente subhaneke innikuntu minal zalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum dedi. Allah'a dua etti. Allah subhanahu aleyhi duasına icabet etti. Musa, Kızıldeniz'in önüne geldi. İnsanlar dediler, ya Musa yol bitti. Helak olduk. Firavun bizi öldürecek. Şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Korkmayın dedi. Allah'a ihlasla dua etti. Allah da o sırada Kızıldeniz'e onlara yardı. İbrahim tam ateşi atılacağı sırada İhlas Allah'a dua etti. Allah subhanahu wa da o ateşi ona selamet kıldı. İhlas Allah'a dua etti. Mısır firavunu, Mısır kralı hanımına kötülük yapmayı irade ettiği sırada Allah o Mısır firavuna musibet verdi. Onun salih biri olduğunu anlayınca Mısır firavunu ikinci eşi olan Sarayı ne yaptı onlara? Onlara pardon, Hacer'i onlara hizmetçi olarak verdi. Onun salih birini olduğu anlayınca. Çünkü o sırada Allah ihlasla dua etti. Bunlar hep sahih hadislerde bize rivayet edilen şeyler. O yüzden halis dinin aslı Allah subhanahu wa hakkıyla ne yapmaktır? İbadet etmektir ve ibadetin her çeşitini, her çeşitini, dua, asılda ve furuda. Hiçbir Müslüman mesela duayı kalkıp da Allah'tan başkasına sarf etmez. Öyle değil mi? Ama duanın furuatı vardır, çağırmak vardır. Yani başını sıkıştığında işte paraya sıkışır insan, başka şeylere sıkışır, başka ihtiyaçları olur. Öyle değil mi? Hep sıkıntısının olduğu bazı başının sıkıştığı dönemler olur. O zamanlarda işte sadece Allah'tan istemesi onun ihlasının göstergesidir. Bu ayet inince sahabe savaşta bunlar haberdar olunca kamçısı düştüğünde demiyor öbür sahabeye bana kamçımı uzat. Deveden iniyor kamçısını kendisine alıyor yukarı çıkıyor. Sadece Allah'tan istemeyi gerçekleştirmek için. Sadece Allah'tan talep etmeyi ki işte Allah'ın ayette bahsettiği halistin işte budur. O yüzden ihlas, bütün ibadetin her çeşitini sadece Allah subhanahu teala'ya sarf etmek, Allah subhanahu teala'nın dilediği şekilde Allah'a kulluk yapmaktır. İnşallah haftaya Şeyh'in sözleri, şerhi biiznillah devam edecek Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın leresinin, sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimin ve şeytanımdandır. Rua khiridavane elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik la illa